Fibretli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Efendim Hüseyin Ala, özür dilerim. Hüseyin Alaca Bey, evet. Hasan Alaca Bey de var. Hüseyin Alaca Bey sormuş, Efendim iyi akşamlar. Sizi görmek bile insana huzur veriyor. Efendim bir sorum olacaktı. Size her gün kendimi levm ediyorum çünkü hayatımın bütününe baktığım zaman Allah'ın nimetlerinin şükrünü eda edemiyordum. Ve bu da beni kahrediyor. Sadece sizleri bir sefer dahi olsa sevindirmek istiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Siz çok seviyoruz efendim. Neyi gösteriyor bu? Allah'ın rahmetinin gönle indiğini gösteriyor. Allah'ın rızasını dert edindiğimizi gösteriyor bu. Eğer kendimizi levme ediyorsak Allah rahmetiyle gönlümüze tecelli etmiş demektir. Kendini levme etmek aynı zamanda tövbedir. Aynı zamanda istiğfardır. Aynı zamanda kendi kendimizi düzeltme, temizleme, nefsin tezkiyesini yapmaya devam ettiğimizi gösterir. Allah kendini levmeden nefse yemin ediyor. Yani kıymetli, değerli nefis halidir. Elbette ki burayı geçmek gerekiyor. Burayı aşmak gerekiyor. Geçebilmek için de evet, kardeşimizin dilinden, gönlünden Allah zikrini düşürmemesi gerekiyor. Yürürken, otururken, akarken Allah demeye devam etmesi gerekir. Bunu yaparsa inşallah o kendini levmetmekle, levmetmekten o kendisini lövmetirecek sebeplerden, yanlışlardan da kurtulmuş olur. Sahile çıkmış olur inşallah. İnşallah. Evet. Efendim bir de Hasan Alaca Bey var. Evet. Rabbime dönüp dua etmek ve tefekkür etmek istiyorum. Nasıl yapmam gerekiyor? Dua. Dua ibadetin özüdür. Kulun her anda duada olması gerekir. Allah ayet-i en güzel isimler Allah'a aittir. O isimlerle Allah'a dua edin dedi. Allah'ın hangi ismiyle muhatap olursak olalım mutlaka bizim bir duamızın olması gerekir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda her halükarda bir duası vardır. Her halükarda Allah ile muhataptır. Her halükarda sohbetini Allah ile yapıyor. Dua budur zaten. Dua kulluğun özüdür. Namaz baştan sona duadır. Bütün ibadetler duadır. Özü duadır yani. Mesela Allah ile beraber olmaktır. Halini Allah'a arz etmektir. Allah'ın kendisinden ne istediğini anlamaya çalışmaktır. Bununla beraber Allah'ın rızasını kazanmaya, dostluğunu kazanmaya çalışırken, ebedi hayatını kazanmaya çalışırken Resulullah Efendimiz nasıl yapmışsa öyle yapmaya çalışmaktır. Ona tabi olmaktır. İnşallah beraber öyle yapacağız, öyle olmaya çalışıyoruz. Hep beraber becereceğiz inşallah. Bununla beraber Allah'ın mutlaka yardımı gelir. Biri Allah'a kul olmaya çalıştığında Allah ne buyuruyor da Kutsi hadiste Kulun bana bir adım Gelirse ben ona on adım gelirim O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim Mecazidir bu Kulun anlayabileceği şekilde Seviyede e, Buyuruyor e, Biz çabamızı gayretimizi Sarf edelim Allah bizi Kendine çeker Evet Selamun Aleyküm Hocam Aleykümselam Yaklaşık 10 yıllık bir mürşidim var ama sizi tanıdıktan sonra gönlüm hep sizden yana. Sorum vird, hatme ve derslerime devam edeyim mi? Sizi çok seviyorum. Sizi tanıdığım tanıdığım herkese anlatıyorum. Allah, Allah razı olsun. Vird olsun, hatme olsun, zikir olsun. Her biri bize mutlaka sevap kazandırır. Sevap. Sevap kazanmak başka bir şeydir. Vuslat yolunda yolculuk yapmak başka bir şeydir. Yolculuk yaparken, yolculuk yapıp yapmadığımızı nereden anlamamız gerekir? Eğer her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyorsak, her gün biraz daha Allah'ı seviyorsak, her gün biraz daha ahireti dünyaya tercih ediyorsak, her gün biraz daha aklımız güzelleşiyorsa, Allah'ın isimleri tecelli ediyorsa, güzelliği tecelli ediyorsa. Yolculuğu yapıyoruz demektir. Doğru yoldayız, yolculuğu yapıyoruz demektir. Eğer bunlar yoksa bu durumda e, yola girip yolu yürümek gerekir. Ama önce bilmek gerekiyor. Allah'ın ilk emri okudur. Oku, anla. Buna beraber okuduğunu anladığına iman edebilirsin. Bilmeden iman olur mu? Allah'ı bilmeden. Tanımadan, isimlerini bilmeden Efe'alini bilmeden Allah'a iman olur mu? Ne kadar biliyorsan O kadar iman etme imkanımız olur Onun için Allah'ın ilk emri okudur Oku derken bütün varlığı oku Kendini oku, Rabbinin keremliğini oku Yaratmasını oku Okumak gerekiyor İnşallah kardeşimiz Sohbeti dinlerken hep beraber okumuş oluyoruz Okuyoruz Allah'ın ayetleri imani arttırır. Ayetleri de aynı şekilde okuyoruz. İmanımız artar. Bu tercihi kardeşimizin yapması gerekir. Herkese lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Allah'ın rızasıdır. Ebedi hayatıdır. Kendi kendini kazanması gerekir. Onun için sırada söylüyoruz. Aklımızı kullanmamız gerekir. Nerede yolu gidebiliyorsak yerimiz orasıdır. Bütün kardeşlerimize de söylüyoruz. Eğer biri bizimle beraber olduğunda bu saydıklarım olmazsa onun üzerinde her gün biraz daha Allah'a yaklaşmaz, imani artmaz, Allah'a yakınlığı artmaz, nefsi tezkiye olmaz, terbiye olmazsa ne diyoruz? Hemen burayı terk edin diyorum. Git kendine bir müşri kamil ara, onunla beraber yürü. Nerede yürüyebiliyorsan senin yerin orasıdır diyoruz. Herkesin bunu söylemesi gerekir. Nerede kazanabiliyorsak Yerimiz orasıydır. Orada kazanabiliyorsa yeri orasıydır. Bu durumda devam eder. Bu yolculuk bir gönül yolculuğudur. Manevi yolculuktur. Manevi olarak kardeşlerimiz bizi dinlediğinde bizimle beraber olmuş olurlar. Evet onlara tavsiye edeceğimiz de zaten aynı şekilde. Allah'ı zikirdir. Nasıl kazanabiliyorsa öyle yapması gerekir. Efendim, Ceyhun Kızılkaya, Selamun Aleyküm Hocam, ben Ceyhun, evladın anne ve babasının üzerindeki hakkı nedir diye sormuş efendim. Evet, güzel soruydu. Herkes, ana babanın evlat üzerindeki hakkını söylüyor, biliyor. Belki bu ihmal edilmiş, belki gerektiği gibi anlaşılmamış. Bunun anlaşılması gereken bir konudur bu. Evladın ana-baba üzerindeki hakkı nedir? Önce Allah kulunu anaya babaya emanet etmiştir. Onu bir kul olarak, bir abd olarak yetiştirsin diye, kulluğunu yapabilsin diye iman etsin, Allah'a teslim olsun, Rabbini bilsin, tanısın, hayatı bilsin, tanısın, öğrensin, hayatı nasıl yaşaması gerektiğini, Öğretsin. Buna beraber kazanmak nedir? Kaybetmek nedir? Onu öğretsin. Doğru nedir? Yanlış nedir? Hak nedir? Bakıl, batıl nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? Onu öğretsin diye. Eğer bunları öğretemediyse, ise, sadece onu yedirdi, içirdi, doyurdu. İşte bir de bir dünyasını, dünyalığını kazanabilmek için bir iş, bir meslek, bir okul fark etmiyor o. Onu sağlamaya çalıştıysa, bu Allah'ın emanetine ihanettir. İhanet. Çünkü Allah onu, onu kulunu ona teslim ettiyse önce sahibinin hakkı var. O Allah'ın kulü. Ananın babanın kulü değil. Ana baba onun sahibi değil. Allah onun sahibidir. Onun için ne diyoruz? Çocuklarımızda önce Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi çocuklarınızda la ilahe illallah dedirtin. Sonra bırakın. Korkmayın ona bir şey olmaz. İlk hak neymiş? Ona la ilahe illallah dedirtmek. Ona Allah'ı tanıtmak. Ona iman ettirmek. Allah'ı sevdirmek. Rabbini sevdirmek. Rabbinin sevgisini nasıl kazanacağını ona öğretmek. Rabbinin yolunu ona öğretmek siret müstakimi ona göstermek. Ona mürşid olmak. Ona hidayetçi olmak. Yol gösterici olmak. Öncelikli ana babanın vazifesi budur. Onu Allah'ın kulü olarak görüp kul olarak yetiştirmek. Elbette ki herkes sadece kendisindekini verebilir. Kendisinde olmayan bir şey veremez. Kendisinde olmayanı da evet, ne yapması lazım? kimde varsa onu ona teslim edip oradan onun almasını sağlamak. Eğer böyle olmazsa yarın evlat ana babasına e, ne der? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü kaybeden evlatlar derler ki ya Rabbi bu anam babam benim kaybetmeme sebep oldu. Bana seni tanıtmadı." iman ettirmedi. Yolunu göstermedi. Onun için bunlara azaptan iki kat ver derler. Resulullah Efendimiz buyurdu. Evladın anası babası için iki kat azap isteyince bu onlar için azabın en büyüklüdür. Onlar için bundan daha büyük bir azap olmaz. Yemeyip yedirdiği, içmeyip içirdiği, giymeyip giydirdiği evladı azaptan onlar için iki kat azap istiyor. Niye? Niye? Allah'ın yolunu göstermediği için. Artık o onun için nimet değil, en büyük musibet, en büyük bela olmuştur. Evlat anasını, babasını suçluyor. Payı var mıdır? Elbette ki payı vardır. Ama tercih elbette ki kula aittir. Ama buna sebep olan da onun cezasını mutlaka çeker. Onun için... İnsanın, evladın, ana baba üzerindeki ilk hakkı onu Allah'a bir kul olarak yetiştirip ona iman ettirmektir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmektir. İmanı öğretmektir. Kur'an'ı öğretmek değil. Önce iman öğretilecek, sonra Kur'an öğretilecek. Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Sahabeden biri meşilde gelip namaz kıldı. Resulullah Efendimiz buyuruyor ona. Bir daha namaz kıl, bir daha kıl, bir daha kıl, bir daha kıl, olmadı. Her seferinde olmadı diyor. Burada bir eksiklik var. Eksiklik namazda değildir. Eksiklik imandadır. Allah'ın huzurunda duruş, duramayıştır bu. Eğer Allah'ın huzurunda durursa öyle namaz kılmaz. Huşu ile kılar. Allah'ın huzurunda haşyetle mirajda durur. Aynı şekilde sahabe anlatıyor. Sahabe tabiine söylüyor. Biz diyor, size hayret ediyoruz. Biz Resulullah Efendimiz'in döneminde önce imanı öğreniyorduk. Önce iman ediyorduk. Sonra Kur'an'ı okuyor. Allah'ın ayetlerini okuyorduk. Ama bakıyoruz ki siz bunun tersini yapıyorsunuz. Nasıl beceriyorsunuz bunu? Nasıl bir şeydir bu böyle? İman etmemiş, anlam anlamamış, kitabın sahibini tanıyamamış, ona iman etmemiş, onun kelamını öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu edebe aykırı bir şeydir. Layıkıyla onu dinleyemezsin. Çünkü onu edeni, onu söyleyeni tanımamışsın. Yani bir aşığın, maşukunun sözünü dinlemesi nasıl bir şeydir? Ya da herhangi bir kelime böyle söylenmiş. Demek nasıl bir şeydir? Eğer ayetler imanı arttırmıyorsa sorun var. Allah buyurdu öyle. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imalarını artırırlar. Kim? Müminler. Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onların bütünüyle Allah'a tevekkül eder. Ama bakıyoruz ayet okuyor ayeti. Manasını da öğreniyor. Ama imanda herhangi bir artışı olmuyor. Muhabbette herhangi bir artışı olmuyor. Tam tersinde kibirleniyor onunla. Niye? Niye? İmanı öğrenmemiş. İman etmemiş. Öğrenmek yetmiyor. iman etmek gerekiyor. Çocuklarımıza önce iman ettirmemiz lazım. Allah'ı sevdirmemiz lazım. Büyütürken çocukları benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dememiz lazım. Bu evde bizim üzerimizde Allah'ın emri, Allah'ın hükmü geçer dememiz lazım. Her ne olursa olsun hep beraber Allah'a itaat ettim. Resulüne tabi olmamız lazım. Dememiz lazım çocuklarımıza. Eğer ben başka türlü söylesem bile bana değil. Rabbine itaat et. Resulüne tabi ol. Yoksa kurtuluşun olmaz. Yoksa ebedi hayati kazanamazsın. Kendini kazanamazsın. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanamazsın. Allah'tan mahrum kaldırsın. İnsan olmaktan mahrum kalırsın deyip ona öğretmek lazım. Şimdi böyle bir çocuk düşünün, bunun çocukken veya büyüdüğünü düşünün. Nasıl bir insandır? Anasına babasına karşı nasıl merhametlidir? Anasına babasına karşı nasıl saygılıdır? Nasıl onlara hayır olur, rahmet olur, ikram olur, güzellik olur? Ama böyle değil, dünyayı önüne koyup dünyayı tercih ettirmişse, ana baba sadece, kendine zulmetmiştir, evladına zulmetmiştir ve o onlara bela olur. Bela. Onun için çocuklarımızı başımıza bela olsun diye değil, ahirette bize azap olsun diye değil, bize rahmet olsun, bize nimet olsun. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi o iman edip salih amel işleyenler, onlar var ya evlatları, zürriyetinden kendisine imanda tabi olanları da onlara katarız. Onların amelini, onların Defterine yazarız, cennette de onları onlara katar, onlarla beraber ederiz buyurdu. İmanda onlara tabi olanlar, imanda, amelde değil. Amelde onlar gibi amel etmemiş olabilir, edememiş olabilir. Amelleri aynı olmayabilir ama imanda tabi olmuşsa Allah onları ayırmaz, orada da beraber eder. Allah bizi ebediyen beraber eylesin inşallah. Son bir soruyla inşallah kapatalım. Sizin Evet. Allah ayette ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz efendim. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde müminlere fikir beyan etmek yaraşmaz buyuruyor. Allah'ın bir konuda dediği nedir? Allah'ın bir konu dediği nedir? O konunun fikir beyan edilmeyecek konu olduğunu nasıl anlayabiliriz? Cevap verirseniz çok sevinirim. Allah sizden ve dervişlerinizden dev, razı olsun. Amin. Umarım inşallah. Allah'ın açık bıraktığı herhangi bir alan yoktur. Mutlaka her konuda Allah'ın bir hükmü vardır ve Resulü'nün de bir uygulaması vardır. Hüküm Allah'ındır, emir Allah'ındır onun için. Herhangi bir konuda, bir konuda değil herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulü'ne götürün. Allah ve Resulü hüküm verdiğinde, yani ayetle, sünnetle hüküm verildiğinde, müminler gönüllerinde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul edenlerdir. Yani bir hükmü kabul ediyorum dese, gönlünde ağırlık hissetse, evet, Allah ona mümin demedi, o mümin değildir dedi. Niye? Allah'ın hükmünü kabul etmedi. Her konuda emir onun, hüküm onundur. Ama anlaşmazlığa herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşündüğünde mutlaka onu Allah'a ve Resulüne götürmek lazım. Ee, anlaşmazlığa düşünülen konularda. Ama hayatı yaşarken hep emir onun ve hüküm onundur. O anda biz o emri bilmeyebiliriz. O hükmü bilmeyebiliriz. Yapmamız gereken şey nedir? Allah'a ve Resulüne götürmek. Yani Allah'ın vahyine, Kur'an'a arz etmek. Resulünün hayatına arz etmektir. Bilmiyorsak soracağız. Sorduk hükmü Allah'a ve Resulüne götürdük. Bu arada hükmü veren Allah'ın vahyiyle, Resulünün hayatıyla, sünnetiyle hüküm verir ki onu da gönlümüzde hiçbir ağırlık olmadan kabul etmemiz lazım ki mümin olabilelim. Yoksa yoksa ağırlık varsa hükmünü beğenmedik demektir. Allah onlara da mümin demedi. Allah bizi o her konuda Allah'ın verdiği hükmü Resulünün verdiği hükmü kabul edenlerden eylesin. Amen. Gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden Rabbim Allah'tır. Peygamberim, örneğim, önderim Resulullah'tır diyenlerden eylesin inşallah. Allah. Bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz bir söz hakkı programı daha bitti. İnşallah bir sonraki programda buluşmayı umut ediyoruz. Rabbimiz inşallah tekrar buluşturur. Sizlerden gelen sorular, sorunlar varsa hafta içi de gönderebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.